Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekbir. Allahu ekbir. Priyamswami naraya. Bharya jishno priyamswami naraya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Hariya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 Seyyid Ali Ma'ani ve kuyi Seyyid Ali Sulci'a'da refkat, Selamun aleyküm sever azim ve azim. Allahü Teala, Ali bin Abi Talib'e diyor: Allah'ın layımsız ejiyamini anlamanı." Muhammed Aleyhi Ssalem dünyada şirketi, muharebemi ve evet ayetleri sunuyor. Allah önceki Hadi Şeytan bir akılda bir zaman kalmıştı. Biz bundan dolayı. Karabansınlar, kurt balalar yapsınlar. <gülüyor> Buraların himayet falan. Onların yıldızları Allah Benim malum rahmetim. Şimdi Allah bize evlenir. Allah'ın rahmetiyle sevinmeyeceği veriyor mu? Evet. Bu ilim alanların bir araya bir ayet anlatan akdesler okuyamazlar. O vahyim aynı bir şeydir. Ve zeki, o tercih ediyor. Günahların kararı budur. İmaliyle, Kur'an ile, Kur akdesler, musul ile. Kürim, işram, değil mi? Elbise'ler arasında, yiyecekler arasında, yiyecekler arasında, Allah seni tutuyor. Ton yemiyorsun. Beş melezini yemiyorsun. kendi kendini övren, yeşik yemiyorsun. Değil mi? Yukarıdan yuvarlanan hayvanı övren, kendini övren, yeşik yemiyorsun. Birbirini hayvanlar bulursalar, birbirini övrürsene, onu yemiyorsun. Cenab-ı parçasını onunla övrürsene sorup kez, yemiyorsun. Değil mi? Kutlanağın olarak şiddet öğretti, hikmet öğretti, şiddet kur'an'ı verilmedi. Kur'an'ı verilmiş sünnet öğretti, hikmet sünnet verilmiş sünnet hadisler verilmiş. Burdur yedi Kur'an, ömr'e iki düşkide sünnet verilmiş. Yani, ya böyle ilkel yöntemle veriyorlar. Ne var Allahü Teala, ilk ik olarak açayım tekrar bakayım ilk saati İslam gereken bahanini, teknolojiye bahanini, İslam onları da Then okay. por no, aquí no, no. sevdiği vakamlar dağınmış. Haydi oradan çıkan en büyük merkezleri. İlk düşman olan bölümeler, tehditler, korolardan başlıyor. O tücük Kabel Doğan'ı ile oradan, Kürtlerden, tabi ücretlerin, İslamiyet'i sene, 1200 sene kadar çıkardır. Yani hemen ilk içerisinde, ilk 200'de tutan olmalıdır. Tekrar en son Osmanlılar dünyaya erken giren İslam'ın bayanı açtı. Alt ülkeyse, çeşitli bu aralardan elli bir kişi var yani elli bir a ah. bize tefsir yaparken gör ki efendim, niçin böyle yaptın? Çok kötü yaptın. Arapça, bir sefak var. çok kötü yaptın. Öyle tefsir olduk, ya Peygamber'e çok kötü yaptı Allah der mi ya? Biz ona cevap vermişiz. Bu, İslamoğlu de hayalkan neresi? O mutezile gibi hafif lezzetleri, eski alimlerinden gelen görüşler. Bunlardan etkilenmişler, zehirlenmişler. Allah'ım bizi temiz tutsun fazla göreviyle. Peygamberler günah istemez, Peygamberler masum dururlar. Dolayısıyla e, onların afu mucit bir durumları yoktur. Bunun manası nedir o zaman? Abedim seni demenin manası nedir? İşte bütün bunları burada yapmış. İcaza bu mu? koşmuyor ne boyaması olma dolmay yanlış görüşlerci ankarlılar daha önce çok yavrular var en sonunda benim size öğreteceğim bazı şeyler şimdi namazları vardı ama biraz ilk gece namazı geçti çünkü bu persiyet var daimi altı sabah pazar ne zaman evet. Evet. bak Yarat. namazı var. Bu namazı kılın inşallah. 10 üç gün namazı var. 12. gün okunacak var. 21. gün namazı var. inşallah Allah'ın rahman. Şimdi gelelim. <gülüyor> Benden ne işlediler? Bela sıkıntı ve musibet zamanlarında oturacak bu ağlar. Elin çıkıyor saygı. Başınızdan bir bela geldi. Darlıktasınız. Bulunuz sıkışıyor. Sıkılıyor. Bunalı geçiriyorsunuz. Hemen de E çok önemli olan, bizim konusu, bizim o evet, bizim bu bağ ondan sonra o zaman sen ona, ben sana bildiğim, apoda, elden alır değiştirin, ondan sonra niye böyle değiştirirler? Adapetin yani. adamın topara. O evet. diyor ki, doktor bey evet, o e bu doktor bey var dedi. Dedi ki, demkastron geçiriyor dedi Bu da geçiriyor yani yani yani yoldan, yani, yoldan yani, geçirmiş yapsın kalmış zannettik. <gülüyor> tamam da ne zaman geçirmeyecek dedi yani. Yani ne zaman gidecek demek. Doktor dedin, ne zaman geçti? Doktor yani ilaç Evet Efendim, başımıza sıkıntı gelir, musuiler gelir ancak Allah açar. Ben yani, doktora gitmeyi demiyorum. Amma ve lakin evvela şifayı Kur'an'dan ve zikirden arayın. Mende bir ses günü Kur'an ve şifa. Kur'an'da şifa aramayan Allah şifa vermesin diye ben dua etti Rasûlullah. Evvela şifa. Bu devlet bu sıkıntı doğaladı. Ya ilahe Allah azimü halim. Ya bu şey 4. Ondan sonra 7 ayet kürsi. Secde. Ondan sonra bu la 10. Ondan sonra nasıl? İsabiyolda orada tam bir namazı bitirsin, tertiye bakıp okuyamazsın. Namazı da We uh -huh. bir 41 defa topuyan Hızır aleyhisselamla görüşür. Hızır aleyhisselamla görüşürüz o var. O şey yetiştirecekleri <gülüyor> da Hızır aleyhisselam ama. Yağmıyorum. Ya. <gülüyor> yaşıyor. Yani. İşte <gülüyor> Bana yapmıyor olacağım lazım beni. İşte o gizli biliyor olacağım. Bana yapmıyor Adam dedi, o zaman kitabın beş yüz sayılarının yeni çıktı. Beni en çok yoran kitap bu. 50'ye yakın kitabı var. 10.000-20.000 sayıda talihetler yazıları var. Devsizde şurada bunlar. Beni en çok yoran kitap bu haç kitabı. Fıkhı çok mu? İngilizler, inşallah hatta ömre gömle gitmeden herkes okusun. Çünkü ilimsiz amel olmaz. Olsa da kapıl olmaz. Yanlış İhramın yasaklarını bile bilmeden İhrama giriyorsun ya Anlatıyorum onu Geçenciler'de da anlattım Adam bizden geldi Efendiler falan beraber İhrama girmişim 24 saati geçmiş Mekke'ye gelene kadar Buradan çıktık Mekke'ye Hay zamanı bekle bekle ciltede Kırıldık göküldük Hı hı hı hı hı hı hı hı All right. <laughs> Harf Ömer İsaresi'nde çok işler göreceksiniz. Allah'a helal Allah'a nasip edersin. Bak. Şimdi yeni bir kitap daha çıktı. Hoca sen bunları ne zaman yazıyorsun? Ne <gülüyor> yapamadık? Sizin kadar fazla uyusam. Sizin kadar çok yesem. Sizin kadar geçsem ne zaman? Oturuyoruz, yazıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Hizmet veriyoruz. Viyan-ı Nefes Hazretleri'nin cesirini yazıyoruz. 17. çıkacağım inşallah. Kitaplara çalışıyoruz daha beş altı kitabım var. 700 sayfa yazdım şimdi o başkadan. Okumuyorsunuz. Okuyun. Bu kitap İslamda evlilik birinci. Bundan dört tane daha çıkacak. Bu nedir? Evliliğin faziletleri. Ve eş seçerken aramayacak masıflar. Şimdi İslamda evlenmek müstün ve kâh bulmak. Evlenmek Rasulullah, bu doktor sallallahu aleyhi. Valkakane bin elbüteehdi. Yasbalü bin sef'in iki vekatı, bekânın 70 vekatlıklar üstündür. Efendim. İbrahim ve Temazetleri harpteydi, Düşmanlarla, efendim, savaş halindeydi. Allah kumluğunda şihattan daha üstün kammel biliyor musun? Millet dediler, efendi hazretleri ne olabilir? Dedi ki ona, ''Yalav rekim, bilme düzevimde riayet kalıbın manevi. Bak dedi, sen evlisin.'' İbaret edemez, hazretleri evlenmemiş bu manevi. Evlenmek için Hüseyin alınmış kez ve dedim, ''Ben nerede duracağım, hanım nerede duracak?'' Ben dedi, ''Gelci olurdu, Allah'ın aşığı şey oldu çünkü hanıma zarar verdirdi.'' Ama adam dedi ki, ''Sen beni İbrahim kendiye çok büyük evriya görürsün ama...'' Sen çoluk çocuğu nasıl geçitireceğim diye, maaşı yetişmeyecek de ay sonunda çoluk çocuk bir şey istedi alamayacak diye kalbine bir korku, kalbine bir sıkıntı girdiği zaman ''Vallahi İbrahim Efendimiz'i bütün evliye alınırlar Bu çoluk çocuk geçiminin öyle bir sıkıntı, öyle bir zor, şu anda masraflar çok, geçip dağarıyor. Adam 700 milyon çek, 700-800 bin para alıyor, kirazı 400 milyon, 300-400 bin, bin lira nasıl geçilecek ya? Allah harama düşmekten mu almazayrısı? Evliliğin bu sıkıntısı da var. Yani haram kazanma tevhidesi ama eğer çoluk çocuğu kazanıp, helalından bakıp bu sıkıntıyı çeken farzlarını da yere getirirse o adam günahsız olarak Allah'a konuşuyor. hadis gör ki günahlar içinde öyle günahlar düşme o günahı siftiriyor. Öyle günahı zaman hiçbir amelde silim yok. Ama geçim derdi, Allah helalından nasip eylesin. Bu günah, en seçerken aranacak Bunlar da çok önemli. Evvel bir kadın proyasını, erkek kadını seçerken ne diyecek? Soyuzun tepil olması hatırlıyorum ha. Orada yedinci madde. Ailesinin iddia olması. Görüyor musun? Hadi şeriflere. Ne buyduğumuz var? İyya kılmadan dua edilmeyin. İnsanların pisledikleri yerde biten geçillikten sakındık. Açılıyor musun? İnsanların pisledikleri yerde geçillik bitmiş. beyimiz yerlere iyi seçimi